mevcuda sihirli bir anahtar en حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلًا تُحَاسَبُوا Bir gün sizi hesaba çekecekler. Gizli açık her şeyiniz ortaya dökülecek. Orada dökülmeden evvel gelin insaf edin. Doğru söyleyin. Kendi kendinize çelişki yaşamayın. Nasıl düşünüyor? Nasıl yapmaya niyet ediyor? Meseleye nasıl bakıyor? Nasıl değerlendiriyorsanız ne olur? Allah aşkına Meselenin yolu olduğunu ortaya koyun. Yalan söylemeyin. Demektir bu. Hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görün. Ahirete giderken görülmedik bir hesapla gitmeyin oraya. Düşünmüş, düzeltmiştim. Düzeltmeye çalışmış altından kalkamamıştım. Karıştırmıştım. Her neyse bunların ızdırabıyla kıvrım kıvrım olarak Allah'ın huzuruna git duvarlarda her zaman ihlası tam ihlası evet. Bu mülahazalarla mı o dua'yı yapmamız? Lazım? Evet. Dersek, istersek, dilersek, bu da diler yani. Bazen biz dilemeden de diler o. Bizim dilememiz onu öyle bir dilemeye zorlayamaz. Bildiğiniz gibi ona cebriyle kimse bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murat eder vücudu ol gelir billah diyor. Ancak eğer şartı adip planında bizim o mevzudaki temayüllerimizi ve iradelerimizi, irade beyanımızı, tasarrufatı subhaniyesini küçük de olsa birer esas kabul buyuruyor ve irade meşiyetiyle hakkımızda örgülediği şeyleri onunla örgülüyorsa şayet bence biz de ona önem vermeliyiz. Üstadımızın verdiği bir iğne misali var komisandan ona çıkarak ihlası iş hayatında, ticari hayattaki önemini. Hangi iş olursa olsun insan halisane bir şeyi Allah'tan, yürekten istiyorsa, bir işe halisane kendisini veriyorsa bazen halisane meselesini biz harisaneye karıştırabiliriz. Bir işte hırsla kazanma hissi olabilir. İlle de bunu koparmam lazım benim. Bu halisane değildir, o harisanedir. Ve müminde de çok defa o sebebi hasaret olur. Şunu da çevireyim, bunu da becereyim, şunu da katlayayım gibi mülazalar, bunlar hulus değildir. İşe samimi yönelme değildir. İşe samimi yönelme, her işin kendine göre kuralları vardır. Çağı okuma, o iş alanını okuma, o işin keyfiyetini çok iyi okuma, o mevzu, mevzu kuralları çok iyi okuma ve dolayısıyla Kuralları çok iyi uygulama mevzuunda hassas olma, titiz olma. Kazanma mevzuunda haris olmama yani. illa kazanayım edeyim değil yani. Halisane kendisini o işe verme. Hulus'a tereddüp eden lütuflar vardır ki cehletlerin çok üstündedir o. Bu kaşifler, araştırmacılar, laboratuvarlarda çalışanlar, iş yapan insanlar genelde birkaç defa arkadaşlarımız sızıntıda da yazdılar yani. Çoklarına böyle hassasiyetle yaptıkları iş üzerinde durmuşlar. İnsan hassasiyetle durmuşlar. Belki gönülleriyle, hal diliyle Cenab-ı Hakk'a tebencu etmişler. Bu mevzada bize bu ışık ver demişler. Mesela adam kimyada çalışıyor, Cenab-ı Hak bir ışık vermiş, aradığını bulmuş orada. Adam fizikte çalışıyor, Cenab-ı Hak bir ışık vermiş, aradığını bulmuş. Bir arşimet aradığını bulmuş yani işte onun şey derdi değilmiş yani. Bakmış işte tas yüzüyor hemen orada sadece riyazi olarak o meselenin kanununu almış koymuş. Mesela diyelim ki Neptun ağacın altında oturuyormuş başına bir şey düşmüş yer çekimi mevzunu. onunla şey yapmış Allah'ın kanunları bunlar Allah bunları değiştirebilir de fakat adeti ilahi dediğimiz şeylerdi bunlar. Böyle cereyan ediyor ve siz bunlarla işte çekim, bunu bilmeniz lazım ki çekimden kurtulma adına uçaklarda kanatmanı diyorsunuz, işte o şekil filan diyorsunuz böyle, esneklik diyorsunuz, hiffet diyorsunuz, elinizden geldiğince sürtünme payını azaltma falan diyorsunuz bir şeyler. Bunlar olmasa bunları yapamazsınız. Yani bunlar da değişkenlik olsa bu, Adatı ilahi müstemir olmasa değişkenlik olsa siz hiç hiçbirini yapamazsınız. Şimdi o da o adam da hırsla oturuyor yani. Bu, bazı meseleler çözme adına başına düşen şıp diye düşen bir şey yer çekim mevzunda adeta hats olarak bulun. Üstadın tabiriyle bir şimşek süratiyle hemen kafasını açıp ha diyor. Sonra ne yapıyor o? Riyazi olarak o meseleyi kurallaştırıyor yani. Yok ya, bilmem işte şu cisim şöyle olursa bu cisim böyle olursa cisimler arasında şu olursa bunun tarafından şu şöyle çekilir, bunu riyazi bir formülle ortaya koyuyor sadece. Öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü uçmayı yapıyor yani. Şimdiye kadar kaç tanesi uçmaya bizim Hazer, Fen, Ahmet Çelebi. Evet, o da yani düşünüyor, kuşlara bakıyor, kanatları var açık. Tabii şey yapmamış, tam hesap etmemiş yani. Mesela çap ne kadardır, hifet ne kadardır, kanat içindeki boşluklar ne kadardır? Bunları tam hesap edemediğinden dolayı kendi kanatlar kendisi yere çarpıyor onu. Ölüyor mu kalıyor mu? O şüpheli biraz. Günümüzde bunları Pak Demirli, epey yazdı Profesör Pak Demirli hep o canlı alimden, biyonik alemden teknolojiye geçiş mevzunda, onların nasıl düşündükleri, nasıl uyguladıkları meseleleriyle alakalı değişik şeyler yapıyoruz. Çok yazıları oldu bu mevzuda. Bunun gibi. Çünkü bunların hepsi. Belki işte bir şimşek gibi bir sürü atlı çakma neticesinde Cenab-ı Hakın bir şey ama niye Cenab-ı öyle şimşek gibi çaktırıyor onların kafalarında? Onlar da şiddetli bir arzu var yani insanlık için bir şey yapmak istiyorlar ve bunların çoğu mesela siz en büyük tanıdığınız Einstein'da, Edison'da elektriği bulmuş. Bunların hiçbiri zengin olmamıştır. O ukala bazı filozoflar vardı Bernard Russell gibi, Descartes gibi bunlar. Berkson gibi, belki bunların geliş imkanları vardır da öyle o Sörceğimiz Şahan gibi efendim Eddington gibi kimseler bunlar Einstein gibi kimseler, Edison gibi kimseler o sinemayı keşfeden insan şu anda batımdan çıktı o gala gecesi sinemayı keşfetmiş de sessiz messiz işte böyle o bizim de gördüğümüz gibi aritmi hareketleriyle işte resimler, kareler şey yapıyor ona gecesi açından ölmüş orada sıraların arasına yığılmış adam. Yani hepsi böyle halisane bir mülahaza ile çalışmışlar bu insanlar. Onlara bile olur yani. Bir arkadaşımız sızıntı yazmıştı bir iki defa rüyada görüyorlar yani. Kalkıyor onu uyguluyor. Bu türlü şeyler olmuş. Bu açıdan dünyevi işlerde de uhrevi işlerde de hulûsla bir şeyle konsantre olma çok önemlidir. İşte hulûsla bir şeyle konsantrasyon farklı meseledir. Neticeyi harisane bekleme başka meseledir. Khususuyla Müslümanlarda belki gavurlarda hırs zararlı olmayabilir. Fakat müminde hırs sebebi hasarettir diye bir kuraldan bahsediyor orada. Bu kural tabi sizin fizik kurallarınız gibi değildir. Onu Cenab-ı Hak öyle vaz etmiştir, öyledir yani. Müminde hırs sebebi hasarettir. Siz kurallarına göre oynayacaksınız o meseleyi. Orada esasen konsantrasyon çok önemli. İyi keşfedeceksiniz. Sonra Cenab-ı Hak lütfedersen lütfedecek. Dünyevi işlerde de öyle, ukurev işlerde de öyle. İhlasın kendine göre bir ağırlığı var ki hiçbir şeyle tartılmaz o. Onun için Hazreti diyor ki, bir hem ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana mürecvettir. Ve sonra misaller veriyorum. Ben kendi memleketimde ve İstanbul'da sizden daha çok arkadaşlara çalıştım halde burada işte ben şuyum, sizler de şusunuz, sizin de yaptığım hizmet bir kaç katından fazla olduysa hiç şüphe yok ki bu sizdeki ihlasandır. İnşallah diyor tam ihlasa muvaffak olur, beni de tam ihlasa sokarsınız. Adamın tedbirine bakın, münazasına bakın. Ne kadar sağlam.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 Her şey kendi manasına sadık kalındığı sürece esas ondan bir şey elde edilebilir. Birisi çıkar ben Nebiyim dedi hiç alakası yok onun yani Nebilikle hiç alakası yok, sahtekarın tekidir. Dolayısıyla hani o Nebi dedi siz de ona müracaat ediyorsunuz adam hiçbir şey değil. E, dolayısıyla ondan alacağını sadece keziptir yani. Ondan alacağını sadece kehanettir.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 Ondan sonra bakarsınız birisi geliyor. Diyelim ki şey bizim Abul Hasan'ın Karakani Hazretleri veya kendi dönemindeki işte Abdullah'ın Ensari gibi zatlar geliyor onlar. Bakarsınız onlar da ondan farklı şeyler, mütealeler ortaya koyuyorlar. Farklı mütealeler ortaya koyuyorlar. Ve bunlar hiçbir birbirini tekfir etmiyorlar, tadil etmiyorlar. Yani en sert bazılarına karşı davranan i̇mam Gazali Hazretleri'dir. Teaffütünü yazarken Taif felsefe, felsefe, felsefesini yazarken, öbür ona cevap verirken düşünün o dönemde İmam Kazal Hazretlerinin neşet ettiği yerde de İslam idaresi vardır. Bağdat yani Abbasi hilafeti vardır. Öbürünün neşeti ettiği yerde de işte Emevi devleti vardır orada. Fakat hiç kimse bunları etmez. Bazı yerlerde bir kısım sertçe kararlar maktul şöhre verdiğiye karşı, hallaca karşı kararlar verilmiştir. Bunlar âlem-i halindeki durumlarını Alem sahveye geçtikleri zaman yine aynı iddiada bulunmuşlardır. Dolayısıyla saf, mahsum kitleleri iddial mülazasıyla ile tezih edilmişlerdir. Kendilerine tövbe teklif edilmiştir. Israr etmişlerdir onda. Ölüme yürümüşlerdir. Bunun gibi yani Muhidin-i Arabi'nin Seren Camisi de öyle. Yoksa İslam dünyasında böyle düşünen, çok farklı müteallar ortaya koyan yüzlerce insan çıkmıştır. Dolayısıyla her mesele çok rahat müzakere edilmiş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 çünkü o şartları paylaşmıyoruz onlarla. Yani gerçekten hallaş ne dedi? Sözlerinde nasıl ısrar etti? Şah-ı ondan sonra geliyor diyor ki ben onun döneminde olsaydım onu kurtarırdım diyor. Demek ki onun mütealalarında yine bir rahi Necat görüyor yani o. O da onu da ısrar ediyor. Yani asmaya götürecekler an bile diyorlar ki bir gün geldik sen hapishanede yoktun.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 teslim olmaları iktiza eder. Akılları varsa o mevzuda aklın bir derinliği de şudur, diğer insanların hissiyatını hesaba katmalıdırlar onlar. Acaba kendilerine böyle sürpriz, orijinal bir şey gelse kendileri nasıl karşılarlar onu? Dolayısıyla başkalarını kendileri yerine koyarak o meseleye öyle bakmaları lazım. Öyle birdenbire işte alınız, ağzınızın payını, bir arkadaşım dediği gibi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 Belki bazı problemleri bu arada hakikaten kapalı noktaları belki çözüyorlar. Fakat mevcut işleyen sistem içinde çözüyorlar. Böyle kitap yazmakla, insanları aydınlatmakla mesele hallolsa şayet. Dünyada çok mükemmel ekonomiler var. Amerika ekonomisi gibi, şimdilerde Çin ekonomisi gibi, Japonya ekonomisi gibi. Aslında oralardaki ekonomik sistemleri Türkiye Türkiye'de belini doğrulsun. Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun bütün o sefil devletleri alsın. alsın şeylerini, bellerini doğrulsunlar, ekonomik durumlarının düzelsinler. Hikaye onlar, öyle şey olmaz. Şimdi, o mesele öyle olmaz yani, öyle alıp ortaya atacaksınız, öyle olmaz bu mesele. Yani insanların hissiyatları, onların anlayışları, onların idrakları, nazarı itibara alınarak, madem ilahi tenzilde bir tenezzülatü ilahi ile ukulil veşer var, insan idraki nazarı itibara alınıyor. İnsanların kabul hep nazar itibara alınıyor. Ona göre meseleler vaz ediliyor. İnsanlar da ortaya koyacakları şeyleri biraz çevrelerinin anlayış ve hissiyatı nazar itibara alınarak ortaya konmalı. Vaz edilmeli ki bir yönüyle onlara teklifi malayutak olmasın yani. Şimdi haşa ben mahal farz öyle bir şey diyorum yani. Birisi çıksa böyle hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya attığı harikaları ortaya yazsa.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 Evet, bizim ruhlarımızı, hislerimizi, kafalarımızı sundukları şeyler bunlardan farklı değildir.